1830 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in saf ashabına hazırladığı bir yemeğin bereketlenmesi, ben saf ehlindendim, Hazreti Peygamber bir gün bir ekmek istedi, onu parçalayarak bir çanağa koydu, üzerine de sıcak su döktüksen sonra ona yağ kattı, sonra onu karıştırdı, sonra yemeği tencerenin ortasında toplayarak, git, 10 kişi getir, birisi de sen olasın, dedi, gittim saf ehlinden dokuz kişi aldım, Hz. Peygamber bize, kenarından yiyiniz, sakın üstünden yemeyiniz, çünkü bereket üstten inmektedir, buyurdu, doyuncaya kadar yedik.